752, numaralı konu, Hazreti Peygamberin, Ebu Ubeyde'nin güzel ahlakına şahitlik etmesi, evet, Allah'ın Resulü, eşhabımdan hiç kimse yoktur ki, onun ahlakında bir eksiklik olmasın, fakat Ebu Ubeyde bin el cerrah müstesnadır, dedi.